lekıni ammetik hal. Ya abu leke bi zenbi fa ghafir li. La yaghfiru zenubi illa ta'awud bikum min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü vesselam ala seyidil murselin ve ala alihi sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz bir hadis-i şerif dersinde de Rabbimiz tebaraka ve taala te bizleri cem eyledi. Allah'ım bu hadis-i şerif dersimizi mübarek eylesin. İlim meclislerinde bizleri daim ve müdavi eylesin. Amin. Hadis-i şerifler çok önemlidir. Rasulullah sallallahu te aleyhi ve sellem efendimizin kelamları ve mübarek kelimatıdır. Bunları dinleyenler aynı hatipler-i kerimeleri dinlemiş gibi Vahyin kaynağından ilim almış olurlar. Çünkü Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellem'e mantıku anil heva. Kafadan konuşmaz, keyfinden konuşmaz. Ayetle sabit, canı isteyip de bir laf etmez. اِنْهُ اَيْلٰى وَحْيُنْ Ne buyuruyorsa tabi ayet hadis hususunda, helal-haram hususunda yapın yapmayın, ahiretteki mükafatlar veya azaplar hususunda bunları kafadan nasıl söylesin? Bu konulardaki buyurdukları Kendisine vahy edilen, bildirilen bir vahiden ibarettir. Onun için siz vahyin kaynağında bulunan hadis-i dinlemiş oluyorsunuz. Yani Mevla'dan haberler dinlemiş oluyorsunuz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rasuldür, elçidir, vasıtadır, vesiledir. Bu kelimatın sahibi hakikatte, bu ilimlerin sahibi gerçekte ancak allah Teala'dır. Böyle itikad edeceksiniz. Mevlamızı dinliyoruz biz.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 Müessesesi bütün alemlerin haricinde. 18 bin alemin haricinde. Arşın fevkinde, kürsinin fevkinde. Daha birinci kat sema şurada. 7 kat sema'dan sonra bütün gezegenler daha birinci kattalar. 7 kat semanın fevkinde, Allah'ımızın kürsüsü var, arşı var, levh mahfuz var. E onlar bu alemlerin haricinde. Tam ona da mahluk yaratılmış. Sonradan yaratılmışlar ama arş, kürsü, levh, kalem fakat bütün bu alemlerin dışında kim gidecek oraya, lev-i kim okuyacak, oradan kim ilim alacak? Ancak Allah'ımızın Rasulleri ve Nebileri o ilimlere vakıf oldular. Biz de Rasulullah Efendimiz'in bu ilimlerinden istifade edelim, ettirelim, insanlara hemen telefon edelim, mesaj çekelim, ders başladı. terghib bu teriften hafız münziri gibi koca veli, en büyük muhabdis, onun kitabından hadis-i şerifler rivayet etmeye devam edelim. Wa ruvi an Sevban radıyallahu teala kale semi'tu Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem eyqulu Hazreti Sevban Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı e, buyuruyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Ne buyurmuş? Tûbâ lil muhlisîn muhlislere müjdeler olsun. Cennete tuğba ağacı nasip olsun. Ve olacak, hem inşai hem ihbari alabiliriz. Müjdeler olsun, nasip olsun duadır. Bu inşai bir cümle olur. Ama onlara müjde vardır manasında değerlendirirsek, ihbari olur. Ki iki türlüye de müşahittir Müjde vardır tabii ki. Muhlis kimdir? İhlas kazanmaya çalışan ama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 Millet de zekat vermiyor derler, günah kireller zekatını açık ver. Nasıl ki farzlamazlar cemaatle kılınıyor açık. Ama nafileleri gizle, sadakanı gizle, ibadetlerini gizle. Çünkü gizlemek ihlasa daha yakındır. Ha sen açıkta da yaptığın bir şey iller riya yapıyorsun anlamına gelmez. Ama riya yapma tehlikesi daha yaklaşır. İhlas sahiplerine müjdeler olsun. Yaptıkları işleri sırf Allah rızası için yapar. Bu bab ihlas babıdır zaten. Terhib-i ilk babı İhlas kitabı yani. Mevzu ihlastan gidiyor. اُلَٰهِكَ مَصَاب۪يهُ الْهُدٰى İşte geçen derslerde de yine söyledim. İhlasın alametleri ve belirtileri vardır. Mesela milletin yanında uzun kılıp evde yalnızken hızlı kısa kılmak yani milletin yanında tadil-i erkana edip kendin kılarken patkürt hızlı kılmak bunlar hiç İhlas olmadığının delâletleridir, delilleridir. Halbuki gün ne yapman lazım? Milletin içinde cemaatlen kılıyoruz diye falan onlara da veya imam olursan falan hafiflik yapmak lazım. İşi olan olur ablacısı sıkışan olur falan. Ama kendin kılarken nasıl olsa kimse sana terlik etmiyor, uzun uzun kılmak lazım. Sen ne yapıyorsun? Tersine yapıyorsun. Millet görürken uzun kılıyorsun, efendim yalnız kılarken hızlı kılıyorsun. E, yalnız kılarken mevla görmüyor musun? Görüyor.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 Tanıdıklarımızdan, Allah başımızdan eksik etmesin, Mahmud efendi hazretleri gibi. Işte Medine'de Muhammed Cekeriya Efendi vardı, vefat etti. Burada Küçükköy'de Hacı Salih Efendi Hazretleri var. Erzurum'un medar-ı iftihar. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Gördüğümüz, tanıdığımız, bildiğimiz insanlardan. Nasıl bir iklastı ya! Nasıl bir hidayet kandilleriydi. Yanlarına girince etkileniyorsun, huzur buluyorsun, dünyadan soğuyorsun, ibadete teşvik oluyorsun. Hep Mevla ile beraber insanlar.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 Çünkü ihlâs neydi? Sırf Allah için yapmak. E Allah için e, şerâtin emrettiği bir kıyafeti giyen, bir e, şekle bürünen veya bir hayır yapan adam orada ortak mülâzâ eder mi yani? O ne demiş, bu ne dememiş, bana ne? Kim sevmiş, kim sevmemiş, kim sövmüş, bana ne? يُجَاَيْجُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهُ لَا اَخَافُونَ اَلَوْمَةَ Allah yolunda cihad ederler, hiçbir tenkitçinin tenkitinden de korkmazlar, çekinmezler, aldırış bile etmezler.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 Amin. Allah'ım salli ala ve Muhammedin ve ala Ali ve ve sellem. Bu, beyhaki bu hadis-i şerifi rivayet etmiştir diyor. Hafız-ı Hazretleri. Tabii kaynaklar verilebilir. Siz, şu Abul İman'da, Noh 5861'de var, Ebu Nuhem'de, Hülye'de var vesaire. Şimdi ben o işlere çok girmek istemiyorum. Çünkü siz bize güveniyorsunuz, inanıyorsunuz. Yanlış bir şey okumadığımızı da biliyorsunuz. Onun için mühim olan manayı doğru anlamaktır. Ve Enes bin Said el-Khudri radıyallahu teala anhu, ann-Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem enne kavle Ebû Saîd sahabenin ileri gelenlerindendir. Surun dibinde bu şey onun kardeşi yatıyor. Radyallahu ziyaret ederiz biz ara sıra. Saîd el-Khudr Hazretleri'ni de çok ziyaret ederiz. Benim Facebook sistemde resim atılmış olabilir. O Hazreti Osman Efendimiz'den ileride biraz arkada Halime annemizin, sütannemizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, biraz gerisindedir. Kabri şerifi Cennetül dedir. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. O buyuruyor ki veda hacında en neukale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Nerede? Fi haccetil veda. In. Veda hacında buyurdu. Ne buyurdu? Bu çok önemli. Hepimize tahlik ediyor. Bu hadis derslerinin de önemini beyan ediyor. Naddarullah Allah Teala o kişinin yüzünü aydın etsin. Gönlünü mesrur etsin. Hem fizik yapısını hem iç yapısını güzel etsin. Yüzünü aydın etsin. Nurlu etsin. Pırıl pırıl etsin. Allah Allah. Ne dua. dua ne nebevi. Asla tehallüf etmez. Mucizedir. Niçin hadis alimleri, hadis şerifleri vaat edenler, hadis okuyanlar ee, çok nurlu oluyorlar? Bizim Efendi Hazretleri'ndeki nur kimde var?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 ne kadar büyük müjdeye erersin. فَرُبَّ <gülüyor> حَامِلِ Nice fıkıh taşıyanlar var ki bir <gülüyor> فَقِيْهِنْ fakih değildir. Ne demek? Benden hadis-i şerifi duyar. Mesela bu Hureyre radıyallahu anh fıkıhçı değil, hadis râvisi. Ama öyle bir ezberliyor, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden dua istedi, unutmayayım diye. kainat efendisine şu üzerindeki şeyini, elbisenin işte, cübbeni ser bakalım.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 Ama o Hazreti Ömer gelince ona duydu. Hazreti Ömer oradan dolu fetva çıkar. Sahabenin de var. Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn Asb, Abdullah ibn Mes'ud. Aman yarabbi, Abdullah ibn Mes'ud. Bütün Hanefi fıkı ona dayanır hemen hemen. Çünkü küfede vazife yaptı, sahabeden. Ama o hadisi o duymamış olabilir. Duyandan duyar, o duyan sadece nakledici, taşıyıcıdır. Ama o duyurulan, ve مُبَلَّغِنَا وَعَامِ سَعْمُونَ Başka hadiste de var.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 Sırf Allah, ameli Allah için halis kılacak. Bu birinci ihlas. وَالْمُنَاصَاهَةُ لِيَمَّةِ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanların yöneticilerine iyilik düşünmek. Yani şimdiki Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey, diyelim mesela, diyelim ah Ahmet Davutoğlu, Beyefendi, Başbakanımız, neyse. Yöneticiler, Müslümanların yöneticileri, her memleketin kendi yöneticileri var. Tabii başındaki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 Halidiye kolu, bizim Halidiye kolunda İsmet Garibullah Hazretleri Risale-i Kudüsü'yede ne buyuruyor? Yani mutlaka Ülül Emre itaat ve Ülül Emre dua ve Müslümanların halifesine, imamına dua bu bizim şiarımızdır diyor her hatbi şerifte, her zikirde çünkü onlar rahat olursa, düzgün olursa bu yolda olursa, başı rahat olursa memlekete fayda var, onlar da millete hizmet edecekler kendi derdine düşerse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 Allah'a amelini sırf Allah için yapacaksın. Namazını, orucunu, zekatını, umreni, haccını, sırf Allah için. İki, Müslümanların yöneticileri kimse, onlara iyilik düşüneceksin, dua edeceksin, itaat edeceksin. Tabii meşru olan işlerine itaat edeceksin. E, gayrimeşru bir şey emretse, hani yapmayacaksın diyelim, yapmasan da Ya Rabbi ona bu işin gayrimeşru olduğunu anlat diye dua edeceksin. Ya Rabbi onu hidayet et, Ya Rabbi ona istikamet ver.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 Ya Rabbi diyorlar. Kralımızı yani emrimizi, onun ve naiplerini, vekillerini veliatına kadar dua ediyor. Ne diyor ama? Ya Rabbi onları idaret eyle. Ya Rabbi onlara dost doğru yolda yürümeyi nasip eyle. Ya Rabbi yanındaki müsteşarlarını salih eyle. Ona, onu hayra teşvik eden bak. ve bi tanet diyor. Te'uddu alel ve diyor. Mekke'de cuma hutbesinde. Yani onu hayra teşvik eden, yanlışa sürüklemeyen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 E biz niye birliği bozalım? Niye bütünlüğü bozalım? Niye sünnetin cemaatten ayrılalım? Mesela bugün bütün Suriye'sinden, İran'dan, İran'da bütün eli sünnet Türkiye'ye gözü bakıyor. E buraya bir zarar geldiği zaman hepsi perişan olur. Milyonlarca muhacir burası Türkiye bakıyor yani. Onun için cemaatlerine devam etmek. Hatta diyor senin başındaki adam bazı günahları varsa bile, bazı haram işleri varsa bile Yine imamlıkta namaz kılırsa sen bu adam bozuk adam diye cemaati terk edemezsin. Birliği bozamazsın. Mutlaka onun cemaatine kılacaksın. Hani eskiden cuma de kılınmıyordu. Şimdi tabii Diyanet Reisine tabii yine hükümetin verdiği yetki yine o noktadan bir yere varıyor ama eskiden direkt vali olan o beldenin valisi kimse o kıldırır veya onun yetki verdiği bir alim müftü neyse.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 İçinizde birini emir seçin. Çünkü neden? İstişaresiz iş iyi olmaz. Başıboşluk iyi olmaz. Her kafadan bir ses çıkarsa memlekette, arabada bile düzen olmaz. O burada duralım çay içelim der, o diyelim yok ileriki durakta çorba içelim der. E, birbirine e, başlar, yolculukta e, e, yani sıkıntılar zuhur eder. Ve huzur kaçar. Aynı arabada. Yani arkadaşlar hacca çıktı yolculuğa eski ihbanlardan. Biri öldü belki de ikisi öldü bilmiyorum. iki öldü evet.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 velden 200'lük devam eder. Nifak yer bulur. E, Fitne fesatlar, kim ve nefretler yuvalanır. Biz bunlardan olmamamız lazım. Üç vası bir Müslümanın kalbinde varsa diyor. Veda Haccı'nda buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'in artık son sözleri biliyorsunuz. Veda Haccı'ndan sonra az yaşadı. 82 gün kadar yaşadı. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Ne büyük nasihat yaptı. Onun için hani İsma'il ve diğer başka hadiste var ya, En Temerab Alek Eğer şurada, eğer rey meclisinde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 وَاَنْ مُسَعَب۪ي بِنِ سَعَدٍ عَنْ اَنْ اَب۪يهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَٰى اَنْهُ bin Sa'd Hazretleri rivat ediyor. O da babasından. Babası kim? Babası Sa'd Hazretleri. Sa'd bin i Ebi Vakas radıyallahu teâlâ. Herhal, aşire-i mübeşşer yani. O, oğlu Mus'ab adında. Bu meşhur Mus'ab bin i Umer değil, o başka. Bu Sa'd'ın oğlu Mus'ab. Radiyallahu taala. Diyor ki enneu babam diyor o diyor. Zanne zannetti enneleu onun için var fazlen. Bazı faziletler var. Alamen o kimselere karşı ki duneu ondan aşağıdadırlar min ashabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eshabından kendinden aşağı olanlara karşı biraz üstünlüğüm var diye düşünmüş diyor babam. Sa'd ibn Ebı cennetle müjdelenen zat ama insandır içine gelebilir. Yani ne bakımdan mesela ben işte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 yani diğerleri böyle cesaret gösteremiyor, başarı gösteremiyor, harpte şurada, burada, falan. Yani beni Allah biraz faziletler vermiş mealinde. Şey etti. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَلَّمْ efendisi de buyurdu ki ona اِنَّمَا يَنْصُرُ Ey اَيْسَاد! Öyle düşünme. Belki cılız bir gariban Müslüman var. Fakir bir Müslüman var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 Ukalebet fiyeten kilitledim Allah'ın izniyle çoklarına galip geldi. Yani Bedir'de 313 kişi, bin kişiye ihlas sayesinde. Mute'de öyle. Ondan sonra beş, birkaç bin kişi, yüz bin kişilik Rum ordusunu yendi. İhlas, dua, garipler, zayıflar umredine. Onun için yani birçok muharebelerde biz sayıca çok değildik Müslümanlar taraf. i ikramdan bugüne kadar hep. Gariplerin duası, zayıfların duası, ihlasları, samimiyetleriyle Allah Teala bu mete yardım ettiği ve bundan sonra da yardım edeceğini efendim ümid ediyoruz. Onun için bu derslerimizde dene anladık. İhlas olmazsa iflas olur. Yani ahirete çıkarsın, çok namazım, orucum, hayrı hasenatım var diye de mizanda sevabım ağır gelecek sanarsın ama sanırsın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 Rabbim cümlemizi ahiret iflasından muhafaza eylesin. Amin. Dünyanın iflasından da muhafaza eylesin. Amin. Ama esas mühim olan ahirette iflas etmektir. İhlası kaybetmekten muhafaza etsin. Ahirete çok iyiliklerimiz var zannıyla çıkıp da orada çok büyük zararlara uğramaktan Allah Teala وَدَعَلَهُ مِنَ اللّٰهِ ve لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Hiç ummadıkları, beklemedikleri, hesaba katmadıkları işler karşılığına çıktı ayet-i kerimesine buyurduğu o Hasirun cümlesinden zarar ziyana uğramış. Namazlar oruçlar beklerken hepsi gösterece şuna buna e, efendim kul haklarının sahiplerine gittiği için e, hiçbir salih amelleri mizanda kalmamış, kustana uğramış. Bir de ummadıkları yerden namaz diye kıldım namaz diye amel etmiş. O namaz günah kefesine girmiş. İhlaslılıktan ve riyadan dolayı bu duruma düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Muhammed'in على علي وصحب يسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين.